hisler. Ama dikkat et. bir filmin sahte olduğunu biliyorsun ama hislerin değil mi abi seni kandırabiliyor, etkiliyor. Aynı dünya gibi değil mi? İnsanlar uykudadır Fatih. ölünce uyanırlar. Biliyorsun dünyada sahte. Dünyada seni terk edip bırakacak. Hiç uykuda içtiğin çorba seni uyanınca doyurdum abi. Dünyada ahirette doyurmayacak. Ama biliyorsun nasıl? Taparcasına. Mala, mülke, vakte, hanıma, eşe, dosta, Rabbinin rızasının önüne koyduğun her şeye, masivada öptüğün her şeye Taparcasına bildiğin halde Niye geri koyamıyoruz sahte olduğunu bildiğimiz halde His bu kadar kuvvetli bir şey abi İnsanı mahvediyor Bak bir su düşün abi Geminin altında olursa gemiyi yüzdürür değil mi abi Peki geminin üstünde olursa ne yapar Gemiyi batırır. Aynı hisler gibi Yusuf abi Hisleri ayağımızın altına alırsak ne ala Tepemizi alırsak akli melekelerimizi örter Hissi, en rahat hissedeceğin yer senin Facebook abi. Neden? Bak gir abi, Cuma günü gir Mekke, Cumartesi Rio Karnavalı. <gülüyor> Facebook, insanla çok hissi davranıyor ve orada küçük genç kardeşlerim var. Onlar da çok etkileniyor, paylaşımdan şundan budan. Geçen gün yine gördüm abi küçük, 14 yaşında bir kardeşim yazmış Seyda abi. Hayat, beni neden görüyoruz? <gülüyor> ne oldu lan? Anne yine ekmek almaya mı gönderdi? <gülüyor> ne olacak ya? O yaşta neye olacak abicim? Hissler çok ilginç. Bir de anne hissi vardır. Değil mi abi? Anneler hislenir böyle. İşte hislendiğinden abi, orada çok mantık aramamak lazım. Mesela geçen duşa gireceğim diyor ki, Mehmet oraları ıslatma! <gülüyor> Ulan beni kuru temizleme verin o zaman. <gülüyor> ya yani nasıl ıslatmayı? Yani mantıktan çıkıyor abi. Hisler gerçekten ya. Çok garip. <gülüyor>